Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulullah. Soru soruldu, mut'a nikah yapmak caiz midir? Öncelikle mut'a nikahı nedir onu anlatalım. Mutan nikahı ücret karşılığında belli bir süre için bir kadına evlenmektir. Birkaç yerde Peygamberimiz bu nikaha ruhsat vermiştir. Ancak daha sonra bu nikah yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hususta gelen rivayetlerden bazılarından Bahsedelim. Cabir bin Abdullah ve Seleme bin Ekva'dan radiyallahu anhum şöyle bir rivayet var. Biz bir ordunun içinde olduğumuz bir anda Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim yanımıza geldi ve size mut'a nikahı yapmanıza izin verildi. Dolayısıyla mut'a nikahı yapabilirsiniz buyurdu. Yine Seleme bin Ekva'dan radiyallahu an şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ev tas yılında üç kere Mut'anika hususunda ruhsat verdi. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber savaşa giderdik. Beraberimizde kadın bulunmuyordu. Bu durumda biz erkeklik yumurtalarımızı çıkartıp hadım olalım mı dedik. Peygamberimiz bize bunu yasakladı. Bundan sonra bize Elbise ve benzeri bir şey karşılığı kadınla evlenmemize ruhsat verdi. Bundan sonra Abdullah bin Masud Allah sizin için helal Allah'ın sizin için helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ayetini ne okudum Ayet 87. Ayet. İşte bu rivayetler bir dönem cevaz verildiğinin rivayetleri, cevaz verildiği hakkındaki rivayetler, ne dediği hakkında da şöyle rivayetler var. Seleme bin Ekva radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam evtas yılında üç kere mut'a nikah hususunda ruhsat verdi. Sonra bunu yasakladı. Yine Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den rivayet var. Resulullah aleyhissalatü vesselam hayber günü kadınlarla mut'a nikahı ile evlenilmesini ve ehli eşek etlerinin yenilmesini yasakladı. Demek ki kardeşlerim bir dönem kısa bir dönem Böyle bir şeye ruhsat verilmiş ancak daha sonra Allah'ın Resulü tarafından bu yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır. Böyle bir nikah yapmak asla caiz değildir. Bu tip nikahlar özellikle Şia mezhebinde uygulanmaktadır. Şia bunun caiz olduğunu düşünmektedir. Hafiziler ve Şiler hariç bütün ulema Mut'an ikahının haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.